Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz. İlmihalet programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün de yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı... İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı yine ilmihaletdehaligültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine daha önce yapmış olduğumuz programlardaki soru cevapları değerligültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tek tek soru cevap şeklinde bütün sorularımızı cevaplarıyla birlikte sizler için teker teker ...böldük arkadaşlarımız ve sitemizde yer alıyor. Bu şekilde de yine oradan sorularınızı takip ederek... ...bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, hocam. iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, sağ olasın. Allah iyilikler versin. Ee, i̇lk sorumuzla başlıyoruz hocam programımıza. Ee, kızım veterinerden beş tane felçli kedi eve getirdi. Bunun üç tanesi iyileşti. iki tanesi doğuştan felçliymiş. İyileşme imkanı yok. Tabii bunu veteriner söylüyor... Kediler kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yani sürünerek yaşıyorlar. İhtiyaçlarını gideremiyorlar. Artık ben de evde bakamıyorum. Bunları geri veterine, veterinere geri vermek istiyorum. Veteriner de ben bunları uyuturum diyor. Geri tekrar veterinere versem bana bir günah olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu Resulillah Ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ba'du herhalde veterinerin uyutmasından kastedilen öldürmesi evet. anladığımız kadarıyla ee, öncelikle genel hatlarıyla dinimiz bir hayvana eziyet vermeyi kesinlikle yasak etmiş aksine bunu yermiştir yine herhangi bir maksat herhangi bir gaye olmaksızın keyfi olarak bir hayvanı öldürmeye de bu manada izin vermemiş aksine bunu da yasaklamış ve yermiştir ancak e, fiili olarak bir hayvanın zararı öldürmeden bertaraf edilemiyor ise, ancak öldürmek suretiyle o zarar giderilecekse, bu takdirde öldürmeye izin verilmiş. Bir de yılan, akrep, fare, e, işte e, saldırgan köpek, kelbül diye tabir ediliyor. Bu emsal hayvanlarda saldırma olmasa da, hırkatlarında, yaratılışlarında, fıtratlarında saldırganlık olduğu için, hı hı. zarar vericilik olduğu için bunların öldürülmesine de müsaade edilmiştir. Ee, bunun yanı sıra insan için bir menfaat söz konusu olursa bu menfaati temin edebilme, gerekirse etini yeme, gerekirse derisini kullanma gibi hı hı. belli şartlar doğrultusunda da belli e, konum itibariyle de buna da izin veriliyor. Hı. Şimdi e, mevzu bahis olan hayvan normalde anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz iyilik olsun diye ona karşı merhametinden dolayı bakmış, beslemiş ama bunun yanı sıra bu müzmin bir hastalığa yakalandığından dolayı bu hayvan bir şekilde tedaviye cevap vermiyor. Bunu öldürmemiz doğru mudur, değil midir? Evet. Burada vermemiz gereken cevap eğer bu hayvan kendi başının çaresine bakabilecek bir durumda ise bunun salınması çünkü netice itibariyle Kedi ve bu emsal hayvanlar sokakta kendi başlarının çarelerine bakan konumdadır. Bu hayvan eğer böyle bir durumu varsa o da salınır, e, kendi başına hayatını idame ettirir. Ama yok gerçekten bir eziyet çektiği kanaatinde ise insan e, ve bu her geçen gün durmasında kendisi eziyet çekecek ve bu şekilde eziyet çekerek öleceğine dair bir zanlı galip bir kanaat oluşmuşsa ki bunu veteriner veya da bu emsal kişiler bilebilir başka yapılacak bir çare de yoksa o zaman yine o hayvanı yani bir menfaati düşünmek tarzıyla onun öldürülmesinde de bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet. Tabi bu da düzgün bir şekilde güzel bir şekilde yapılmak kaydıyla. Yine eziyet vermemek niyetinde. Evet. Yani biraz da bu kişinin e, kalbindeki niyetiyle alakalı, evet. vicdanıyla alakalı e, bir meseledir. E, yeryüzündeki bütün mahlukat e, insan için yaratılmış bu manada. Hayvanlar da bunlardandır. Ee, tabii bu insan için yaratılmış, insana bir şekilde fayda sağlaması içindir. Evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de buna benzer birçok ayet-i kerimeler vardır. İşte onların binek olarak menfaat sağlaması veya etinden veya giysi olarak suyu def etmesi üzerine günlerinden evet. e, istifade edilmesi. Bu çerçevede değerlendirilecektir. Burada da sualede vereceğimiz cevap dediğimiz gibi başka alternatifi yoksa ve hayvan için ciddi manada bir zarar söz konusuysa ...bunda yapılmasına bir mahsur lazım. Eziyet verilmeden gelmesi. yapılabilir. Evet. Bir diğer sorumuz... ...namazımı tam olarak kılamıyorum. Yani beş vakit olarak bazen kılıyor... ...bazen kılamıyorum, nefsime hükmedemiyorum. Ne yapmam gerekiyor ruhum çok huzursuz... ...diye bir izleyicimizin sorusu hocam. Bukhari hadis-i şerifidir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam... ...İslam'ın beş temelinden bahsederken... ...imandan sonra ilk sıraya... ...almış olduğu namazdır... Hı. Yine hakeza bir Müslümanın beş vakit namaz kılmasını misallendirmek açısından yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kişinin evinin önünden akan bir nehre benzetmiş. Hmm. Ve beş vakit bu kişi bu nehirde yıkanması durumunda üzerinde bir kirin kalmayacağı gibi günde beş vakit namazını kılan kimsenin de manevi pisliklerden, kirlerden soyutlayacağını bir misal ile ifade etmiştir. Evet. Yine hmm. hakeza e, kabirde kişiye imandan sonra sual edilecek ilk sorunun da, sorgunun da namaz olduğu hmm. e, farklı ifadelerle vurgulanmış ve e, namaz imtihanını kazanan kimse diğerlerinde kazanacağı ama bu konuda sınıfta kalan kimse Allah muhafaza diğerlerinde de sınıfta kalacağı yine ifade edilmiştir. Hmm. Bu denli önemli bir ibadet olan namaz ibadetini tabii ki terk etmenin hem dünyevi olarak, hem uhrevi olarak çok büyük sorumluluğu vardır. Ee, çok büyük takım sıkıntılara da vesile olacaktır. O yüzden bir Müslümanın namaz kılmaması düşünülemez. Hatta bundan dolayıdır ki fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman namazın kaza edilmesinden bahsedilen baplarda fevat tabiri kullanılmış. Yani kaçmış olan namaz, kişinin kendi iradesi olmadan kaçırdığı namaz. Evet. Bu da Müslümana karşı bir hüsnü zan. Bir Müslüman kasıtlı olarak asla tamam. namazını evet. bırakmaz. Evet. Bir Müslüman kasıtlı olarak namazını terk etmez. Bu hatta buradan bazıları yola çıkarak demek ki kasıtlı bırakırsa onun kazası yoktur şeklinde algı da var. Bu yanlıştır. Ki bunu daha önceki programlarımızda e, Abdul Hay buna dair olan Talikatul Memcet adlı adlı eserinden nakillerde bulunmuş idik. Ee, mesele onunla alakalı değil tamamıyla müslümana karşı olan hüsnü bir müslümanın takılması gereken tavır bir namaz asla terk edilmemelidir evet. o yüzden yani benim namaz konusunda işte tam kılamıyorum şeklinde e, bir algı veya böyle bir söylem olmaması gereken hani denir ya öyle bir doğru söylediğin ki yalan söylemekten daha beter neredeyse evet. çok acı evet. bir gerçektir ee, ne olursa olsun namazlarımızı kılmalıyız Namazlarımıza önem göstermeliyiz. Çünkü yaratılış gayemiz budur. Bizler dünyaya gelirken kendi irademizle gelmedik. Ve Mevla bizi insan olarak gönderdiğinde de kendi irademiz olmadı. Bizi başka bir mahluk olarak da dünyaya getirirdi. Buna, bu manada bizim Mevla'ya karşı şükretmemiz gerekir. Ve bu şükrün de e, konumu elbette ibadettir, kulluktur. Ve kullukta da birinci vazife imandan sonra namazdır. Yani nasıl ki bir insan piyasada borcunu ödememesi durumunda iyi gözle bakılmıyorsa, Hı -hı. ona farklı farklı ifadeler kullanılıyor ise bizim de Allah'a karşı her gün günlük olarak beş tane senedimiz vardır. Ve belli zamanlarda bu senetlerin ödenmesi gerekir. Kullar arasındaki borcunu ödeyemeyen kimsenin konumundan daha kötüdür, namaz borcunu ödeyemeyen kişidir. O yüzden dürüstlükle nitelendirmek istiyorsak, nitelendirilmek istiyorsak, bu namaz konusunda asla taviz vermememiz gerekir. Hı. Bu olmazsa olmaz tıpkı yemek gibi, içmek gibi bir hacete asli olarak değerlendirilir. Nasıl ki yemekten geri durmuyorsak, uykudan evet. geri durmuyorsak veyahut da su içmekten geri durmuyorsak namazdan da geri durmamamız, durmamak da evleviyette gerekli olan bir durumdur. O yüzden bunun hakkında asla fazla konuşmaya da gerek yok. Sual eden kardeşimiz kendisi de ifade ediyor bu konuda evet, vicdanen rahatsızdım. Ama bu huzursuzluğunu dillendirmesi onu rahatlattırmasın. O huzursuzluğun her daim kalbinde variyeti onu tez zamanda namazlarına başlamasını ve kaçırdığı namazlarında derhal kaza etmesinin gerekliliği. Evet. Hatta bakın e, Şafii mezhebinde e, bir mesele vardır fıkhi bir misal. E, bir kimsenin kaza namazı olsa bu kimse yemesi içmesi ve asli ihtiyaçlarının dışındaki bütün vakitlerini bu kazayla geçirmek zorundadır kaza namazını bırakıp da başka bir işle meşgul olması haramdır. Evet. i̇bn Hacer bunu açık evet. ve net bir şekilde ifade ediyor Şafii fukuhasından. Hatta Şafii kardeşlerimizde işte hadi, e, teravih namazı veyahut da işte kuşluk evvabin gibi namazları kıl dendiği zaman bizim kazamız var kazası olan nafile kılamaz. Doğru kazası olan nafile kılamaz Şafii Şafi mezhebine göre deneyim. ama kazası olan boşta oturamaz. Kazası olan pikniğe de gidemez. Hmm. Kazası olan benimle şu anda muhabbet de edemez. Hmm. Dediğimiz gibi haceti asyesinin dışındaki bütün vakitlerini kaza ile geçirmesi gerektiğinden dolayıdır. Hmm. O zaman kalk o vakitte kuşluk vaktinde kuşluk kılmıyorsan kaza. o kazanı kıl. evabin i̇şte namazı yerine kazanı kıl. Hmm. Bu manada borcunu derhal ödemesi gerekir. Hmm. Hanefi mezhebinde de kaza bu denli ödemlidir. Ancak günlük olarak e, kişinin yani e, nafile namaz kılmasında e, hatta hatta bu nafileler namazının öncesi ve sonrasındaki mükket sünnetler veya revatip sünnetler şeklinde ise bunlar e, kazası olan kimsenin bunları bahane ederek kazasını kılması değil hem kazasını kılacak hem de bunları da kılması gerekecektir. Evet, Kaç iş olumuz yok? Evet. Anlaşılan bu hocam. Bir diğer sorumuz, ben kuyumcuyum, katılım bankasından altın kredi alıyorum. Bunun yarısına karşılık malımı ipotek gösteriyorum. Diğer yarısının parasını veriyorum. Borcumu ödediğimde ipoteyi çözüyorlar. Bu işlem caiz olur mu diye sormuşlar. Yakın bir tarihte bu gibi bir sual bize gelmişti. Fetva hattına gelmişti. Oradaki hoca efendilerle istişare yaptığımızda hatta oradaki hoca efendilerin bazılarına görev verdik. Yani bunun tam konumu nasıl? Hı -hı. Çünkü anlatıcıların anlatımına göre farklılık olabiliyor. Hı -hı. E, yaptıkları araştırma neticesiyle e, bize döndüklerinde şöyle bir uygulama olduğunu gördük. E, ve bu uygulama tabii çok az olduğu için birçok e, finans kurumundaki, şubedeki görevli kişiler de bunu bilmiyor. Hı -hı. Çünkü bazı yerlerde uygulanan bir uygulama. Hı -hı. Yani tamamıyla altıncılara, işte kuyumculara yönelik bir uygulama. Hı -hı misallendirmek gerekirse diyelim ki ikili misal üzerinden gidelim. Size altın lazım. Bir kilo altın lazım veya işte beş kilo altın lazım. Kuruma geliyorsunuz. Finans kurumuna geliyorsunuz. Finans kurumu bunun yarısını size borç olarak veriyor. Geri kalan yarısını ise bedelini sizden peşin alarak size satıyor. Hı hı. Yine misalden diyelim ki dört kilo altın alacaksınız. iki evet. kilo altının parasını peşin veriyorsunuz geri kalan iki kilo ise borç olarak konum size veriyor. Ancak bu iki kilo altını size peşin olarak parasını aldığı iki kilo altının değerini ise şu andaki e, reel değerden almıyor. Hmm. Deniyor ki e, altın piyasasında iki türlü fiyat vardır. Bir spot altın dedikleri işte ekranlarda gördüğümüz altın işte alınmış şu satın bu Hı -hı. dedikleri bir de vadeli ona farklı bir terim kullanıyorlar. Şu anda onu telaffuz edemeyeceğim. Evet. Ee, bu tabirle o da daha uzun vadeli olduğu için rakamı yüksektir. Yani altının birim fiyatı diyelim ki 10 liraysa vadeli olur. O 12 oluyor. 13 oluyor. Ve kurum, finans kurumu size altını verdiği zaman o yüzde o uzak vade dediğimiz hmm. yüksek fiyatla size satıyor ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. Evet. Ancak e, bunu sizin kabul etmenizdeki menfaat yani niçin kabul ediyorsunuz? Yüzde geri kalan öteki 50'sini size borç vereceğinden dolayı. Yani misalimizde dört kilo altınımız vardı. 2 kilosunu ben size pahalı fiyattan satacağım. Evet. Geri kalan iki kilosunu da size borç, borç vereceğim. Ve bu iki kiloyu, vermiş olduğum iki kilo borcu da tabii ki teminat altına alabilmem adına sizin başka bir malınızı i̇potek. ona mukabil olarak ipotek koyacağım. Bankanın yapmış Hı -hı. olduğu işlem. Ve siz her ne zaman bana borcunuzu öderseniz, o iki kilo altını bana öderseniz o ipoteği sizden kaldıracağım. Hı -hı. Peki burada bankanın karı ne? Bankanın birinci minvaldeki karı size altını pahalı fiyattan satması yani piyasa değerinden daha <gülüyor> yüksek bir satıyor. fiyattan satması. Ee, bir de şöyle bir karı daha var. Bu altının taşınması ve ser gibi bir takım etkenlerin masraf olarak söyleniyor. Onları da yansıtıyorlar. Yani siz benden işte 4 kilo değil de 10 kilo da isteyebilirdiniz. Ama gerçi burada bir rakamın önemi yoktur. Yani 1 kilo da olsa 10 kilo da olsa evet. bunun belli masrafı var. O masrafı da sizin %50 alacağınız fiyata yansıtıyorlar evet. ve peşin olarak alıyorlar. Yani piyasadan almanız gereken alabileceğiniz altını hem pahalıya alıyorsunuz artı o masrafları da üzerine eklediğinden dolayı biraz daha fazla bir miktar peşin olarak veriyorsunuz. Ama sizin peki buradaki menfaatinizle Niye bunu göz göre göre pahalı alıyorsunuz? Piyasadan daha ucuza temin edebilirsiniz. Öteki yüzde ellisini borç alabilme evet, adına bunu yapıyorsunuz. Peki fuken bu caiz midir değil midir? Ee, bunu dediğimiz gibi diğer hoca efendilerle de istişaremizde aramızdaki konuşmada bunun caiz olmadığı kanaati bizde ağırlık basmıştır. Şu sebeple... E, Hadis-i şerif Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Kullu kardın cerre nefen fever riba. Gerçi bu hadis-i şerifin sıhati ile alakalı farklı tarihler yapılmış olsa da Hı -hı. fukaha bunu kural olarak kabul etmiştir evet. ve hemen hemen her fıkıh kitabında kural niteliğinde bu dillendirilir riba ile alakalı meselelerde. Yani bir borç verme ki menfaati celp ediyorsa menfaat gözetiliyorsa borç veren kişi açısından. Hı -hı. Tabii ki borç alan için bir menfaat olacak. Ama veren kimse Karza Hasan adı altında verdiği borçtan bir menfaat gözetiyor ise bunun bu şekilde işleminin faiz olduğu. Burada da e, banka size bir miktar borç veriyor ama borç vermekteki gayesi geri kalan yüzde elli altını size pahalı fiyata satabilme gayesiyle bunu yapıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman caiz olmayan bir işlemdir i̇bn Abidin'de buna benzer bir mesele var. Tabii konuyu ilmi olarak izah evet. etmek istiyorum. Müsaadenizle çünkü bazen dinleyicilerimizin içinden bu işlerle iştigal eden hoca evet. efendiler de olabiliyor. Veyahut da işte fetva kuruldu. Acaba bunun fetvasını neye dayandırıyor? Evet. Çünkü neticede bahsettiğimiz finans kurumlarının da kendince fetva kurulları var. Evet. Bir yandan da şey oluyor hocam bizim buradaki yani programlarımız bir ders niteliği taşıdığı için... Diğer yani hoca kardeşlerimize de e, öncülük yapıyor. Bu anlamda açıklamakta fayda oluyor. Peki o fetva kurulu yani finans kurumlarının fetva kuruldu. bunu hmm. nereye göre e, caiz kabul hmm. ediyorlar? Bununla alakalı e, bahsettiğimiz Muhammed İbni İbn Abidin'in haşiyesinde e, muamele diye tabir edilen bir alışveriş sistemi var hmm. kitab Bey'de onda da borç ile alışverişi endeksliyerek yani bir kimseden borç veriyorsun ama borç vermendeki gaye ona bir malı pahalıya satmak. bunu Fuka tallediyor haşede şöyle tallediyor önce alışverişin olması, sonradan borç işleminin olması ve önce borcun olması sonra alışverişin olması önce borcun olması, daha sonradan alışverişin olmasına biraz daha ehven bakıyorlar. Evet. Misallendirecek olursak ben sizden borç istedim ve siz bana borç verdiniz. Hı hı. Herhangi bir menfaat gözetmeden bunu verdiniz. Borcu ben aldıktan sonra işte bunun belli bir zamanda da vadisi var. Ödemem gerekiyor. Ama bunu uzatabilme adına yani uzatmaktan kastedilen edilen size karşı biraz daha iyilik yapayım de bana biraz daha müsaade versin diye işte sizin 10 liralık bir malınızı ben 12 liraya talip Hı. oluyorum. 13 liraya talip oluyorum. Evet. Bu vesileyle borcumun zamanı biraz olayım. daha uzasın. Hı. Veya siz bana bir iyilikte bulunduğunuzdan dolayı ben de kendi imkanımca bu şekilde bir iyilikte bulunuyorum. Hı. Ulema bu konu hakkında tartışıyor. Bu doğru mudur, değil midir, mekruh mudur? Ee, ama metne baktığımız zaman sahittir. Aslında 700 mal kera ifadesi kullanıyor. Yani mekruh olmakla beraber caizdir. Hmm. Ancak e, fıkhi terim olarak baktığımız zaman ile cevaz bir arada bulunmaz. Yani bir yerde kerahat var, aynı zamanda cevaz var böyle bir şey olmaz. Hmm. O zaman oradaki cevazı bir sıhhat manasında anlıyoruz tekim her şeye baktığımız zaman cevazı sıhat manasına yorumladığını da görüyoruz. Evet. Yani sahittir. Bu yapılan muamele fasit bir muamele değildir. Mülkiyet ifade eder ama kerâatten hali değildir ve kerâatten dendiği zaman da tahrimidir. Hmm. Yani günahtır. Hmm. Ve o mülkiyet, mülkiyet ifadesi de hapis bir mülkiyettir. Tasattuku gerektiren bir mülkiyettir. Tıpkı fasit akitlerde olduğu evet. gibi. Evet. Ki konumuza baktığımız zaman, bankaların şu andaki uygulamasına baktığımız zaman ise burada borcu alışverişten ayırmak mümkün değil. İkisi aynı paralelde aynı zamanda oluyor. Ve borç vermekteki gaye o altını pahalıya Ağabeyse. satabilme, karşı tarafın o altını pahalıya almasındaki gaye karşı taraftan bu miktarda borcu Ağabeyse. alabilmesidir. Yani birbirlerine bağlantılıdır ki buna caizdir diyen zaten yoktur. Dolayısıyla e, bu yani meseleye bu bakışta baktığımız zaman kurumların bu şekildeki uygulaması ki nadir diyorlar bu uygulama çok yaygın evet. bir uygulama değil. Güzel şubelerde ee, Bildiğim kadarıyla a, altın ne deniyor çarşıları, çarşısının bulunmuş olduğu şubelerde oluyor bu. Zaten altın toplama yerleri de farklı evet, şubeler oluyor. Doğrudur hocam. o Buralarda. gibi yerlerde yapıldığından bahsediliyor. Ama ne olursa olsun e, kuyumcu kardeşlerimizin bu gibi şeylere teşebbüs etmesi doğru değildir. Bundan şiddetle kaçınılması gerekir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza devam ediyoruz. Bizim caminin imamı menüsküs ameliyatı oldu. 24 Ekim e, belli tarih koymuşlar. O tarihe kadar raporluydu. Raporu bitince namaz kıldırmaya başladı ama sandalyede oturarak namaz kıldırıyor. Acaba bu şekilde kıldırmasında sıkıntı var mı, sakıncalı mı? Şimdi e, kitaplarımızda cemaatle imamın arasındaki irtibat değerlendirilirken hmm. imamın halinin cemaatin halinden daha kuvvetli olmasından bahsedilir. Evet. Özellikle Hanefi kaynaklarında. <gülüyor> ee, ancak Şafii mezhebinde durum böyle değildir. Bu açıdan değil de kuvvet açısından. Hmm. Yani Şafii mezhebine göre nafile namaz kılan bir imama farza, niyetle cemaatin iktida etmesi sahittir. Hmm. Çünkü herkes kendi fatihasını okuduğu okay. için. Oysa Hanefi fıkhına göre bu, bu şekilde bir iktidar caiz değildir. İmamın namazıyla cemaati namazı aynı olmalı veya imamın namazı cemaati namazından daha kuvvetli Hı -hı. olmalı. Yani imam farz kılarken siz nafile niyetle ona uyabilirsiniz. Evet. Eğer vakit kerat vakti değilse Hı -hı. veya o namaz e, nafile olarak kılınabilme niteliğine sahipse. Yani akşam namazı gibi namaz değilse. Evet. Çünkü akşam namazı üç rekatlıdır, üç rekatlı nafile namazı olmaz. Evet. Hanefi mezhebine göre. İşte bu konular irdelenirken e, imamın işte e, hasta olması durumunda namazını ima ile kılacak konumda olması durumunda cemaatin ona iktida etmesi sahih midir değil midir meselesinde hmm. konuyu şu şekilde tasvir ediyor. Eğer imam secde yapamayacak bir durumdaysa yani namazını ima ile kılıyor ise arkasında secdesini ve rüküzünü yapan bir cemaatin ona iktidar etmesi caiz değildir. Hmm. Ancak imam secdesini yapıyor sadece kıyamı yapamıyor. Yani namazını imayla kılmıyor. Oturarak kılıyor ise böyle bir imamın arkasında ayakta namazını kılabilecek bir cemaate imamlık yapmasının durumu nedir? Bu konu Hanefi fıkında tartışmalı bir konudur. Ee, kıyasa göre <gülüyor> genel prensip kıyasa baktığımız zaman caiz değildir deniyor. Çünkü cemaatin hali imamın halinden daha Bahri. kuvvetli olmuş oluyor. Nitekim İmam Muhammed de bu görüştedir ve Hanefi fukasından İmam Muhammed rahimullah böyle bir iktidanın, böyle bir imama uymanın caiz olmadığını ifade ediyor. Yani birçok fıkıh kitaplarımızda işte meydan babına bakılacak olursa, el mafsinin el iktiyarına bakılacak olursa bunu görme imkanı vardır. Hatta bununla alakalı İmam Muhammed'in, İmam Muhammed tarikileri rivayet edilen muvatta'ya da bakılacak olursa orada da bunu görmemiz mümkündür. Ancak Hanefi fukası istihsan ile bu konuda nas vardır. Allah evet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye kıldırmış olduğu son namazında kendisinin oturarak kıldırdığı Hı -hı. ancak secdesini yaptığı bir namaz evet. böyle bir uygulama olduğu için ki sahabe arkasında ayakta kılıyordu Hı -hı. ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturarak namazını kılıyor idi ama secdesini yapıyor idi. Evet. Bu şekilde bir uygulama olduğundan dolayı istihsanen bunun caiz olduğunu Hı -hı. söylemektedirler İmam Muhammed'in hilafına. O yüzden buradaki sualde de eğer bu imam efendi ameliyatından kaynaklanarak namazını oturarak kılıyor diyor ama tabii oturaraktan biz neyi anlamamız gerekir? İma ile kılıyor ise bu hiçbir e, konumda caiz değildir. Böyle bir şekilde namazı kıldırması doğru değildir. Ama yok secdesini yapıyor sadece kıyamı yapamadığından dolayı oturuyor ise İmam Muhammed'in hılâfına göre Hanefi mezhebinde bunun imamlık yapması sayıttır. Ama özellikle yani imamlık gibi bir konumda bu kadar nazik bir meselede e, daha bir hassas olmak gerekir. Evet konu madem ki ihtilaflı bir konudur bunu ya cemaati uyarmak yani böyle böyle ihtilaf var ama bu şekildedir diyerek onlardaki acağabaldığı bertaraf etmek çünkü netice daha hanefi fıkhına göre caizdir ama kendisi gibi veya kendisinden yani namaz kıldırabilecek konuma sahip başka biri varsa hastalığı gidene kadar o kişinin kıldırmasını da tavsiye ederiz. Evet hocam. Şu an biz e, caizdir diyoruz ama herhangi bir şekilde namazlarında bir e, sahilik veya değildir diye bir şey söylenmez değil mi hocam? Çok bir şey caizse sahihtir. Yani sahittir dense hani caizdir. bir mide şey var dediniz ya hocam orada hani e, caiz değildir secemiyorsa hani belki bilmiyoruz yani İmam-ı Efendi etmediğini... pekmediğini etmiyorsa caiz değildir dedik. Bu anlamda namazları geçersiz mi oluyor hocam? Bakın e, bizim sahihtir, caizdir ifadelerini kullanırken evet eğer bir farklılığı arz etme niyetindeyse Hı -hı. onu zaten açıkça dillendiriyoruz. Evet. Ve genelde bunu muamelat bahsinde söylüyoruz. Hı -hı. Namaz konusunda iktida konusunda caiz değildir aynı zamanda sahih değildir Değil manasını kastederek söylüyoruz. Evet. Yani bir imam imayla namazını kılıyorsa arkasındaki cemaat secde veya yaparak ona iktida ediyorsa bu şekilde bir iktida sahih değildir geçerli değildir. Namazlarını tekrar Te yani imam. bir daha kılması gerekecektir cemaatin evet. ama bir imam secdesini yapıyor da sadece kıyamını hmm. yapamıyorsa, bundan dolayı oturarak kılıyor ise, Hanefi fıkhında ihtilaf olsa da tercih edilen görüşe göre bu şekilde bir iktidar sahiptir hmm. Ve bu cemaatin bir daha namazını iade etmesi gerekmez. Gereksiniz. Ancak biz diyoruz ki ihtiyaz hadedinde imamlık yapan kardeşlerimizin arkasında kendisi gibi imametliye liyakatlı olan biri varsa onun geçirmesini tavsiye ederiz. Evet. En azından İmam Muhammed'in bu konudaki ihtilafından geri durmuş oluruz. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuza devam edelim. İlik nakli ile ilgili bir sorumuz hocam caiz midir diye soruyorlar. Organ nakli ile alakalı genel bir konuşmamız Hı -hı. olmuş idi evet. ki onu e, özetleyecek olursak üç kısma ayırmıştık Hı -hı. E, kişinin kendinden kendine nakli canlıdan canlıya nakli ölüden canlıya nakli evet. şeklinde kişinin kendinden kendine nakli işte bypass ameliyatında ayaktan alınan damarın oraya edilmesi gibi veya işte vücudunuzun bir bölümünün yanması durumunda e, başka bir bölümünüzden et parçasının oraya e, dercedilmesi, yamanması gibi e, burada eğer fıtratı tahir tarzında bir değişiklik yapılmayacaksa buna izin verilebiliyor. Evet. E, peki canlıdan canlıya yani e, canlı olan bir insandan canlı olan diğer bir insana nakle geldiği zaman burada da belli çerçevede buna da izin veriliyor. Nedir o çerçeve? Her şeyden önce organı alınacak olan kimseye zarar gelmemesi. Hı -hı. ki Gerçi tıbbi alanda zarar gelecekse ondan organ alınmaz. Evet. Ee, ve verilecek olan kimseye de fayda vermesi, Hı -hı. ki bu belli talihlerle e, sağlanmadan bu işleme girilmiyor. Hı -hı. Ee, organı verecek olan kimse, bunun mukavelle bir ücret almaması, çünkü e, organ bir mal değildir ki, bunun mukavelle bedel alması evet. kişiye helal olsun. Ön ee, önemlisi de e, bu organ cinselliğe tahallük eden, nesle tahallük eden bir organ Hı -hı. olmaması siperm nakli, yumurta nakli, işte rahim nakli hı hı. veyahut da işte bu emsal e, üremeyle alakalı olan nakillere yine izin verilmemektedir. Hı hı. E, ama bunun yanı sıra kan vermek de aslında bir nevi organ vermektir, hı hı. organ naklidir. İlik de bu kabildendir, bu da bir organdır. Bunlara riayet edilmeksi suretiyle canlıdan canlıya izin verilmektedir. Tabii şu konuda dikkat edilmesi gerekir organı verilecek olan kişi de din düşmanlığı ile meşhur olan bir kişi olmamalı. Evet. Çünkü onun bu manada yardımcı olmak da doğru bir şey değildir. Hı -hı. Ölüden canlıya e, nakile gelince ki bunu da biz genel hatlarıyla caiz olmadığını söylemiş idik. Sebebi çünkü ölü diye tabir ettiğimiz kişi aslında hakiki ölü değil tıbbi ölümdür. Evet, kalp e, yani tıbbi ölüm yok sadece kalple alakalı Hı -hı. değil. Yani birçok e, nakillerde e, kişinin kalbi eğer durursa e, malumunuz organları besleyen kandır. Evet. Kalp ise o kanı e, pompalayan bir uzuvdur. Hı -hı. Kalbi durduğu zaman belli bir e, zaman sonra o organlar işlevini yitirir. Hı -hı. Ve bu saatten sonra o organlar daha bir işe yaramayacaktır. Önemli, evet. O yüzden eğer bir organ nakli olacaksa yani bir ölüden organ alınacaksa beyin iflas ettiği zaman yani tıbbi ölüm Hı -hı. gerçekleştiği zaman kalbi henüz atmaya devam ederken bu esnada organlar alınması gerekir. Oysa bu fukan e, tam ölüm gerçekleşmemiştir, evet. e, tıbbi ölüm gerçek ölüm değildir. Bu kanaatteyiz. Evet. E, ki daha önce fıkıh diğer hoca efendilerle bu konuya dair çok tartışmalarımız, çok görüşmelerimiz olmuştu ki bu konu hemen hemen ittifak ettiğimiz bir görüş evet. konuydu. O yüzden e, ölüden e, nakilin doğru olmadığını üzerine basa basa söylüyoruz. Ama canlıdan canlıya nakil ki iyilik işte olsun veyahut da bu manada böbrek olabiliyor, hmm. ciğerden bir parça olabiliyor. Genelde akrabaların bu şekilde birbirleriyle evet. yardımları veya kan vermek daha aynı şekilde bu kabildendir. Burada da dediğimiz ölçüler olursa buna da izin verilmektedir. Tabii Mevlam bu hale düşmekten muhafaza etsin. Ha. Yani bu bir hastalıktır. Evet. Böyle bir duruma düştüğü zaman insan... E, çünkü yakın tarihte şunu da tanıyoruz. Bu konuda çok şedid olan e, bir hoca efendimiz vardı. İsim vermek istemiyorum. Hı hı. E, organ nakne yani candan canlıya vermenin de doğru olmadığını söylüyor hı. idi. Ancak kendisinin başına böyle bir hal geldi ki o konuda kendisi de mecburen vermek zorunda oldu. O yüzden bazı şeyler vardı ki rahle başında konuşmak evet. kolaydır. ...ve ekran başında konuşmak kolaydır ama... ...o işle karşı Başına karşıya kalındığı zaman... zaman ...durum gerçekten... ...farklı olabilir ama dediğimiz gibi... ...bu çerçevede izin verilmektedir. Evet hocam. Rabbim kimseyi... ...düşürmesin, imtihan tamam, etmesin tip tamam. hastalıklarla tamam. ...inşallah. Bir diğer... E, ...sorumuz. Hocam ben arsa alıp... ...satıyorum. Bazen 3 ay, bazen... ...2 yıl elimde duruyor bu arsa ve satıyorum. Zekat hesabını nasıl yapmam... ...gerekiyor? Bazen e, nakit bekliyorum... ...1 ay, 2 ay, bazen alıp satıyorum... Zekat hesabı konusunda sizlerden yardım bekliyorum. Şimdiki zekat birçok mala tahallük eder. Bunlardan bir tanesi de ticari maldır. Hı hı. Ticari malda alsat yapılan maldır. Bu da birçok kişi tarafından yanlış algılanıyor. Yani ticari demek ondan para kazanmak olarak değerlendiriliyor. Yani söz gelimi bir kimse işte otobüsü vardır. Onunla taşımacılık yapıyor. Bu otobüs ticari mal gibi değerlendiriliyor. Oysa ticari değildir. Evet. Çünkü ticaret bizatihi al sat yapılan malın kendisidir. Ee, burada da bu kardeşimiz diyor ki ben arsa alıp satıyorum diyor. Hı hı. Yani arsanın ticaretini yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla nasıl ki bir bakkalın, bakkal dükkanındaki reyondaki mamuller nasıl ki ticari malsa evet. bu kardeşimizin elindeki arsalarda tıpkı bakkal reyonunda bulunan mamuller gibidir. Evet. Yani ticari, ticari. maldır. Bunlar nisaba ulaşıyor ise, borcu çıkardıktan Hı. sonra nisaba ulaşıyorsa ve üzerinden senesi de geçmişse bu kardeşimiz zekatını vermekte mükelleftir. Diyor ki ama bazı bakkal gibi değil çünkü bakkal e, fazla duruyor. vakit geçmeden o mal bazen paraya bazen mala ama devamlı döner bir şekilde. Hı. Bazen elimizde iki yıl olabiliyor, üç yıl e, arsa kalabiliyor. E, ama yine biz ticari gaye bunu almıştık ve bunu satışa arz ettik. Bu durumda ne olacak? Her sene zekata tabidir. Yani her sene o malın zekatı verilmelidir. Hmm. Ama kişi zekat verecek parası olmadığı için, yani yoksa malı satmadığından dolayı sattığı takdirde geriye dönük kaç sene geçmişse o kadarlık hmm. senenin zekatını da vermekle mükelleftir. Çünkü Aynen. dediğimiz gibi bu ticari maldır. Ancak e, şu şekilde olursa e, konuyu bu manada değerlendirmek doğru olmaz. Siz ticari gayeyle değil de yatırım diye tabir ettiğimiz veya üzerine ev yapma kastıyla veya bağ bahçe olsun diye yazlık edinme kastıyla bir yer aldınız. E, ticarete niyet etmediğinizden dolayı orası zekata tabi olan bir mal değildir. Evet. Sonradan niyetinizi değiştirdiniz. Ya ben buraya en iyisi satayım, ben buraya bu evi yapmayacağım dediniz. Hı hı. Satmaya niyet etmeniz de o mal ticari olmayacaktır daha sonradan onu iki sene satamadığınız, beş sene satamadığınız hiç önemi yoktur. Sattığınız zaman Hı. sattığınız para üzerine e, zekatı vereceksiniz. Hı. Yani her sene onun zekatı yoktur. Evet. Çünkü alım esnasında ticari gayeli aldığınız bir mal değildir. Evet. Ticaret fiiliyata dökmedikten sonra olmayacaktır Hı. bu evet. ömsal mallarda. Ama alırken ticari niyetle almışsanız eğer onu o takdirde her sene zekatını vermekle evet. mükellefsiniz. Satamamanızdan kaynaklanarak o kişi zekattan muaftır denmez. Evet hocam. Allah razı olsun. Bu soruyla birlikte kısa bir araya gideceğiz değerli dostlar. Sizler de yine sorularınızı İlmi Halit'le gönderebilirsiniz. Şu hatırlatmayı da yapalım. Ee, oldukça e, yoğun sorularımız var e, mail adreslerimizde ve sırasıyla e, bunları cevaplamaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki mükerrer olan ve sizden duymadığınız birçok soru var, cevaplarını alamadığınız. Onlar da yine lalegültv.com.tr adresinden tekrardan soru cevap kısmından inceleyebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz ardından inşallah yine sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. <gülüyor> Kıymet izleyenlerimiz. ikinci bölümde devam ediyoruz. İlmi TV komuter adresine gelen sorularımızı cevaplamaya. Bir başka sorumuz hocam. Ee, ben özel hayat emeklilik sigortası yaptırmıştım. Fıkhi olarak sakıncalı olduğunu öğrendikten sonra 3 yıl sonra bozurdum. Yatırdığımız paradan daha az para aldık. Fıkhen bu paranın şu anki hükmü durumu nedir? Tabii bu özel hayat sigorta nasıl bir sigorta sistemi bu konu hakkında malumatım yok. Evet. ama genel hatlarıyla baktığımız zaman isteğe bağlı sigorta sisteminin doğru olmadığını yani paraya tahallük eden yani devlet sigortasının haricinde SSK Bağkur veya bu emsal herhalde ailelere tahallük eden farklı sigorta yine bu kurumlara bağlı evet. sigorta sistemleri var. Bunlar müstesna bunlardan bahsetmiyoruz. Keyfi olarak işte bir banka üzerinden veya bir acente üzerinden evet. kas koyduğu sigortaydı gibi işlemlerin doğru olmadığını ee, söylemiş idik. Ee, yine e, BES diye tabir edilen bireysel emeklilik sistemi evet. ki aslında bu da bir sigorta değildir. Ee, tamamıyla siz bir yatırımda bulunuyorsunuz, bir para yatırıyorsunuz. Hı -hı. O para belli fonlarda çalıştırılıyor ve daha sonradan tabi devletin de burada teşviki var. Hı -hı. Şu kadar sen o paranızı almazsanız yani bir nevi para yastık altında kalmayıp da ekonomide kullanılacak Kullanmaz. olursa şu kadar da biz size vereceğiz Hı -hı. şeklinde bir e, teşvik vardır. Evet. Ee, bireysel emeklilik sistemi diyorlar buna. Daha sonradan o zaman zarfında paranız ne kadar nemalandıysa isterseniz onu peşin olarak alırsınız. İsterseniz para işte vadeli olarak Hı, belli çünkü... aylıklar halinde de alabilirsiniz. Ee, bunun da caiz olmadığını söylüyoruz ama bunun caiz olmaması meselenin sigorta tarihi olmasıyla değil. Hı. Çünkü ortada sigorta yok. Bu paranın nemalanacağı fonlarda sıkıntı olduğu evet. için. Bu fon e, sukukta kullanılıyor. Finansman işlemlere Hı -hı. baktığımız zaman altın borsasında kullanılıyor. Faysi Normal borsada kullanılıyor ki özellikle altın borsası Hı -hı. problemli. Sukukta e, problemli olan bölümleri var. Belki açılabilecek durumları var. E, bir de murabaha bölümünde kullanılıyor. E, bir de e, sizin bankayla olan alışverişinize nitelik olarak bunu... Şey, mudarebe ortaklığı yani hı hı. emek sermaye hı hı. ortaklığı gibi düşündüğümüz zaman banka e, belli miktarda sizden para alıyor. Oysa emek sermaye ortaklığında e, parayı veren Rabbül Mal hı hı. E, parayı çalıştıracak olan mudarebe artı bir ücret vermez. Mudarip diye tabir ettiğimiz parayı çalıştıran emektarın kazancı elde ettiği kardan yüzdelik almaktır. Hı hı kâr elde etmezse hiçbir şey almayacaktır. Oysa evet. burada herhalükarda halükârda banka sizden belli miktarda para alıyor. Bu e, müdarebede sıkıntı oluyor. Gerçi onlar kendi fıkhi kuralları doğrultusunda bunu aşıyorlar. Diyorlar bizim yaptığımız emek sermaye ortaklığı değil belki e, ücretli vekalettir. Yani biz parayı bankaya yatırıyoruz ve bankaya da ücret ödüyoruz ki benim bu paramı çalıştır hmm. şeklinde tabi yani bu söylem eyleme baktığımız zaman pek söylem ile Buştum. eylem arasında ciddi manada sıkıntılar vardır ki bununla alakalı birkaç kere de toplantı yapmıştık kendileriyle yani evet. kurumdaki fetva heyetiyle bu manada bunun da doğru olmadığı kanaatindeyiz İsmaila'daki fetva kurulu olarak. O yüzden evet. bu kardeşimize de söyleyeceğimiz yatırdığı para miktarını alsın üzerine veriyorsa ki vermediklerini söylediler zaten daha az Çünkü önceden söylüyor. çektiği için dolmadan bitmeden e, fıkı olarak doğru olmadığını duymuş geri çekmiş. Bu evet. sefer parasını düşük vermişler. Alsın yani en azından kendi, kendi ana parasını. parası miktarı onun parasıdır onu alsın. Artı bir şeyler de veriyorlarsa e, ki bu kardeşimiz için olmadığı söyleniyor hmm. ama biz yine Bizim bunu ifade söylüyor. edelim. Veriyorlarsa onu da bankada bırakmasın onu da alsın. E, çünkü bu ajanta, e, normal faiz bankalar sistemi de olabilir ihtiyaç sahibi birilerine versin. Hı. Kendisi ihtiyaç sahibisi de kendisi kullansın. Evet. Ama ihtiyaç sahibi kendisi değilse onu başka fakir fukaraya tasarlı etsin. Şu anki zaten bu izleyicimizin kendi parası zaten, ana parası herhangi evet. bir sıkıntısı. Umumiyat. Bir diğer sorumuz, hocam babam bir süre önce evini sattı ve aldığı parayı çocuklarına beş kardeşe paylaştırdı. Bana düşen payımı katılım bankasına faizsiz olduğunu düşündüğüm için yüzde seksen kar ve zarar payı ortaklığıyla yatırdım. Bu caiz midir? Bunu ilk defa duydum. Yüzde seksen kar ve zarar ortaklığı ne demek onu tam anlayamadım ama bildiğim kadarıyla karda yüzde seksen bir kar verme olduğuna yok. Yani zararda da yüzde sekseni size ait işte karda da yüzde Acaba öyle mi? Evet. Bildiğim kadarıyla öyle bir şey, bildiğim ben kadarıyla diyorum evet, öyle bir şey yok. Duydum. Belki de orada bir söylemde bir hata Hı -hı. var. O zaman bir soruya şu çerçevede cevap verelim. E, finans kurumlarına kar ortaklığıyla para yatırmak caiz midir değil midir? Hı hı. E, bunda, bunun hakkında defalarca da konuşmuş idik. E, normalde bu sistem müdarebe sistemi yani emek sermaye ortaklığı bir taraf para verir diğer taraf emeğini hı hı. ortaya koyar o parayı çalıştırır elde ettiği kardan yüzdelik olarak bir miktar mal sahibine bir miktar da kendisini alır. Evet. Daha önceden konuştukları doğrultusunda. Hı hı ama bir zarar söz konusu olursa zarar önce kera yansıtılır. Kar bu zararı karşılamaması durumunda sermayeye yansıtılır. Hı hı. Yani sermayedar herhalde ben paramı istiyorum deme hakkına sahip değildir. Evet. Evet. Ancak finans kurumlarında e, herhalde 1985'li yıllardan sonra olsa gerek tabi e, tabii 85'li yıllardan sonra olsa gerek bankacılık kanunu biraz daha genişletilerek finans kurumları da bu kavramı alıyorlar. Orada da bir zarar söz konusu olduğu zaman devlet onu taahhüt altına alıyor. Hı hı bu bir fıken problem midir değil midir devleti üçüncü şahıs olarak bakacak olursak belki bu problem aşılabilir evet. yani biz ikimiz böyle bir ortaklık yapıyoruz ama üçüncü şahıs da kalkıyor bize diyor ki işte sen paranı yatır ona o paranın ticareti yapsın karını e, taksim edersiniz bir zarar olursa da ben ödeyeceğim diyor üçüncü şahıs Hı, devlet e, bu manada belki değerlendirilebilir mi? belki diyorum ama orada da aslında şüphe var şu manada şüphe var e, devlet ile finans kurumu arasında da anlaşma var yani o parayı taahhüt etmeye yani onun belli miktarını ödemeye mukabil sizin paranızı bir nevi kefalet altına alsın diye finans kurumu onlara evet. belli miktarda para ödeme yapıyor. Hı. Yani bir nevi parayı sigorta yaptırıyor veya evet. müşteriyi sigorta yaptırıyor. Bir miktarını teminat olarak merkez bankasında tutuyor. Orada da bazı sıkıntılar var. Bir de o paranın çalıştırılacağı fonlarla alakalı ki bu murabaha fonunda çalıştırıldığı gibi dediğimiz gibi diğer fonlarda diğer da çalıştırılabiliyor bu murabaha sisteminde de şubeden şubeye farklılık olabiliyor. Hı. Hatta oradaki müdürün kendi inisiyatifi veyahut da Hı. hatta orada müşteri de temsilci konumunda olan kişinin kendi konumuna göre de e, değişebiliyor. Çünkü fıkıh çok incedir. Yani bir e, ifade ile helal harama haram helale dönebiliyor. Hı. Sadece bir ifadedir. İfade. O ifadenin olmasını bazıları önemser. Bunu e, o, dillendirir o akdi sahip bir akit hale getirebilir. Ama diğerleri orada akıl yürüterek ne fark eder, aynı şeydir der. Belki o işleme girmeyecektir ve sistem caiz olmayacak bir konuma e, ulaşabilir. Evet. O yüzden bizim e, defalarca dillendirdiğimiz finans kurumlarıyla her kim ne iş yapıyorsa şahsı adına fetva sorsun. Hı hı. Yani bu konuda genelleme yapmasın. Evet. Peki pere yatırıp da parasına kar payı alma, eğer sadece gaye, parampara kazansın, alansınsa yatırılmasını tavsiye etmiyoruz. Evet. Ama yok illa bir bankayla çalışmam gerekiyor. Veyahut da işte paramın muhafazası gibi sıkıntılar var. Evde bunu tutamıyorum. O zaman finans kurumuna yatırır ve kar payını da alır. Hı hı. Ee, hani burada şöyle deniliyor işte biz kar payına yatırmayalım o zaman. Ee, bilmiyorum ona vadesi hesap mı diyorlar bir tabir evet, kullanıyorlar. Evet. Kar payı olmasın içeride param Paramız. dursun ee, sadece paramı muhafaza etsin. Aslında fıkhen bu da problemlidir. Şu manada problemlidir. Parayı problemdir. ne kullanıyorlar değil mi hocam? Onların kullanmasından ziyade ben fıkı nitelik olarak hmm. süftece denilen bir alışveriş sistemi vardır. Alışveriş değildir de bir akit sistemi. Hmm. Ee, söz gelimi siz diyelim ki buradan Ankara'ya gideceksiniz. Evet. Ee, ben de Ankara'da bir arkadaşıma para göndermek istiyorum. Evet. Ve size bir miktar parayı veriyorum. Diyorum ki bunu oradaki arkadaşım senden alacak ona verirsin. Ancak bu parayı ben sana verirken emanet olarak verirsem yolda bu paranın başına bir şey gelse sen ödemek zorunda değilsin. Hı -hı. Ben bunu garanti altına alabilme adına diyorum ki bunu ben sana borç veriyorum. Hı -hı. Maksadım paranın bizatihi kendisi tayin etmesin. Senin zimmetinde ben o kadar miktar alacaklı olacağım. Evet. O borcunu da oraya gittiğin zaman falanca kişi ödersin. Öders. Yani yolda başına gelebilecek olan sıkıntıyı bertaraf edebilme adına kendimi güvence adına alabilme adına burada evet. borç tabirini kullanıyorum. Bu mekruhtur. Çünkü bu gerçek manada bir sen değildir. O yüzden sizin finans kurumuna vadesiz olarak yani kar payı olmaksızın yatıracağınız paradaki gaye, o paranın muhafazası ise yine siz ona neticede borç vermiş oluyorsunuz. Çünkü bunlar o parayı kullanıyor. Evet. Hatta kullanmamalarını istiyorsanız o zaman kira, kasa, kasa kiralıyor diyor ki kasaya da bedel alıyorlar. Hı hı. O bedeli vermeme adına mecburen onların parayı kullanmasına müsaade ediyorsunuz. Hı hı. O zaman bu parayı kullanmasına müsaade ettiğinizden dolayı borç vermiş oluyorsunuz. Evet. Ve gayede paranın muhafazası. Evet. Bu da biraz önce bahsettiğimiz süftece. Böyle olmaktansa e, yine netice itibariyle bunlar külliyen haram bir müessese değildir. E, helal kazançları da vardır. Oraya niyetle kar payını alırsınız e, evet. diyoruz. ...ama kişi kendinde kullanmayıp da onu da tasarlık ederse tabii ki azimette de etmiş evet. olur. Kasa kiralamak belki bu anlamda daha mı şey hocam? Ama kasa kiralamakta e, maddi külfete tahallük edecektir. Evet. Çünkü hem paranızı vereceksiniz hem Hı -hı. de o paranın muhafazası için artı bir daha para vereceksiniz. Hı -hı. E, o da belli rakamlara ulaşıyor Yani saklama gibi çok yüksek meblağlarda istemiyorlar ya onun için dedim belki... Yani öyle olmaktansa olabilir o da kişinin durumuna evet. göre değişebilir... Ama direktmen e, parayı kâr payına yatırıp da, yani bu dediğimiz etkenden Hı -hı. dolayı maksat evet. kâr kazanmak değil, sadece paranın muhafaza, muhafaza veya da ticari bir takım işlemlerden dolayı bir evet. bankayla çalışmak zorunda olması. Çünkü maalesef sistem İslami bir sistem olmadığı için. Maalesef. Külliyen yani İslami bir şekilde düşünme imkanımız yok. Hı hı. Yani bankacılık sektör itibariyle zaten İslami değildir. Değil, evet. Her ne kadar İslami sektör adı altında veya İslami bankacılık olarak çıkmış olsalar da onlar da ellerinden geldiği kadar imkan nispetince meseleleri İslami doğrultuda yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ama alan bir kere yani ana tema külli itibariyle gayrimüslimlerden gelen bir tema. Helal haram kavramı olmayan bir tema. Evet. O yüzden ne derece başarı oluyorlar, diyorlar. Tabi bu manada ciddi manada sıkıntılarla da maruz kalabiliyorlar. Ah, bir muhafaza buyursun diyelim tamam. hepimizi. Ee, bir başka sorumuz hocam biz foto e, fotoğrafçılık yapıyoruz. Dinen yapmamız uygun mudur diye sormuşlar. Şimdi e, resim konusunu ele alacak olursak e, resimi fukaha önce ikiye ayırıyor. Bir buğutlu olan resim ki buna heykel deniyor. Hı -hı. Yani gölgesi olan ki bunun caiz olmadığında ittifak vardır. Evet bir de e, gölgesi olmayıp e, kalemle çizim. çizim. E, bu konuda ulama dört görüş ayrılıyor. E, ben bu ihtilafa değinmek sizin e, ki şöyle söyleyeyim dört görüş ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki mutlak halde caiz değildir. Hı -hı. E, bu konuda gelen hadis şeriflerin mutlaklığıyla hüküm evet. vererek diyorlar. Diğer bir kısmı işte eğer yaşayamayacak bir durumda ise işte kafası kesik veya gövdesi kesik şeklinde ise olabilir. Aksi takdirde olmaz. Diğer bir grup işte eğer üzerine basılıyorsa yani ona bir tazim konumunda değilse olabilir. Aksi takdirde olmaz. Ee, diğer bir grup ise ki İmam Tahavi'nin e, sahip olduğu bir görüştür bu. E, Aslı saadet döneminde İnsanlar putperestliğe yakın bir dönem olduğu için Efendimiz bunu yasaklamıştır. Ama şöyle bir şu zamanda ise insanların tekrardan o geriye dönme olanağı olmayacağı için e, ''İlla rakman fi sevbin'' hadis-i şerif-i yani elbiseye nakşedilmiş işlenmiş müstesna e, buradan da yola çıkarak resme müsaade etmişlerdir. E, ama bu e, resmin yapımlı manasında değil, bizatihi evet. o resmin bulunması. Fotoğraf ise bundan biraz daha farklıdır. Çünkü fotoğrafta siz olmayan bir şeyi ihtiyaç etmiyorsunuz. Belki var olanı aksettiriyorsunuz. Hı -hı. O yüzden fukaha fotoğrafı normal resimden ayrı, ayrı değerlendiriyor. Hı -hı. Ve şöyle diyorlar mesele, bir ayna gibi düşünün. Aynaya bir resim aksediyor ve aksedilen o resmi bir takım aletler ile onu orada donduruyorsunuz. Hı -hı. Fotoğraf bundan ibarettir. Evet. Dolayısıyla olmayan bir varlığı olmak şeklinde değildir. Hı hı. Ki e, resmin caiz olmadığını söyleyenlerden illet olarak e, Allah'ın yarattığına karşı sen de ortaya bir şey koyuyorsun. O yüzden ahirette bu yarattığına ruh ver şeklindeki hadis-i şeriflerin tehdidiyle maruz kalacaksın. Evet. Oysa fotoğrafta ise bunun olmadığı var olanı e, bizatihi hapsetmek şeklinde söyleniyor. O yüzden burada genel olarak diyoruz ki civari farklı haramlık olmamak kaydıyla ne demek civari? işte kadının resmi gibi hmm. açıklılık gibi bu şekilde veyahut da işte duvarda potre yapılacak şekilde asılmak gibi çünkü ne olursa olsun zahiri olacak olan yerlerde asılması doğru değildir. Ee, bu konuda hadis şerifler vardır. O eve meleğin girmeyeceği, Hı -hı. asılması, namazın kılınmasında bulunmuş olduğu cihete göre namazdaki kâraatin şiddetlenmesi veya Hı -hı. hafiflemesi. Ee, o yüzden o vesikalıktı veyahut da bir takım ihtiyacı gidermek için, evet. resmi evraklar için veyahut da normal bir resim dahi olsa ama civari haramlık olmamak kaydıyla Hı -hı. E, buna izin Hı -hı. verilebilir. Ama tabii ki Müslüman'ın bundan başka bir iş sektörüne girmesi de tavsiyemizdir. Evet. Şu şeyi biraz açalım mı hocam fotoğraf konusunda? Özellikle evlerde mesela kendi fotoğraflarımız, çocuğumuzla beraber çektirdiğimiz veya eşimizle beraber çektirdiğimiz fotoğraflar olabiliyor, asabiliyoruz. İşte Bunların asmak, asmak doğru... Asla asmak doğru evet. bir şey değildir. Aşiker olarak göze hmm. gözekebilecek yerde bulunmamalıdır. Kapalı. Hatta yani onun bizzat kendisine dahi izin vermeyen alimlerimiz hmm. varken nerede kaldı ki asmaktan bahsedeceğiz evet. onu veyahut da masanın üzerlerine koymaktan bunlar kapalı alanda dursun yani bakmak istediğin zaman bakarsın Kesin çocuğuna işte bak bakmışsın. sen çocukken böyleydin işte evet. annen gençken böyleydi ben de gençken çocukken böyleydim evet. onlara ama tabi burada civari haramlık olmama kaydıyla namaz konusuna mi hocam yani bir evde mesela bir yere girdik namaz kılmamız gerekiyor odada resim masalı ee, önümüzde veya sağımızda solumuzda arkamızda onu vurguladık. nasıl Onu vurguladık hocam? aslında. Dedi ki hı hı. E, surete karşı namaz kılmak e, evet. şiddetli bir kerahat olmakla beraber namaz sahi olsa da mekruhtur. Hı hı. Bu şekilde namaz kılmak caiz değildir. Evet. Günahtır. E, o resmin sağda solda yukarıda ve aşağıda bulunmasında da bu kerahattan bahsediliyor. Ancak bu kerahat önünde olmasına nispetle biraz daha ehvendir. Evet. Ama ne olursa olsun bunlar fıkıh literatürde konuşulan ifadelerdir. Evet. Ama biz e, ferdi olarak ameli sahasına döndüğümüz zaman resmin bulunmuş olduğu namaz odada namaz kılmanın doğru olmadığını hmm. söylemekle konum, e, konumundayız. Evet. Resmin olmadığı derken e, yani kapalı bir alanda resmi olmadığı şeklinde değil. Yani açık, açık olarak yani var. resim gözükebilecek bir durumda ise öyle bir yerde namazı kılmanın doğru olmadığı, tabii ki oradaki kerahatte bulunduğu cihetler konusunda farklı arz edeceğini de biraz önce dillendirdik. Evet hocam Allah razı olsun. Bir de hocam burada bir konuya daha değinelim mi? Çocukların oyuncakları var ya mesela işte ne bileyim bir hayvandır bir şeydir. Bunlar da mesela çocuk oynarken biz namaz kılarken yanımıza getiriyor şeklinde veya çocuk bebekler var. Ee, bu heykel konusunda evet. biblio, heykel yani buğutlu olan, gölgesi olanların caiz olmadığını biraz Hı -hı. önce söyledik. Ancak bu konuda çocukların oynayacağı oyuncaklar isnay edilmiştir. Evet. Ee, ki muasır kitaplara baktığımız zaman hatta daha eski kaynaklara da baktığımız zaman Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifi bu konuda getirirler. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe validemizi işte tahtadan yapmış bir atla Oynarken görüyor. Hı -hı. Ki bunu ahkam tefsirinde görmüştüm. Hadis-i şerifi. Hı -hı. Ee, onu o halde gördüğü zaman Efendimiz soruyor. Ne yapıyorsun ya Ayşe? İşte, ya Resulullah işte atla oynuyor. Yani at işte bu. Diyor ki at ama kanatları var. Nasıl olacak? Yani atın da demek ki Sen kanatları var. var. Onun üzerine Hazreti Ayşe Validemiz Radıyallahu anh'a Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki sen Hazreti Süleyman'ın atını bilmiyor musun? Hmm. Onun da kanatları vardı deyince Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam gülüyor hmm. ve ona bir şey demiyor. Hmm. Buradan yola çıkarak Fuka diyor ki eğer bu yasak olsaydı yani bir çocuğun oyuncak olarak hmm. oynamasında bir yasaklılık söz konusu olsaydı buna illaki ses çıkartırdı. Bunun bu şekilde hmm. doğrulamazdı. O yüzden çocukların oynayacağı, bebekti, oyuncak tarzındaki çocukların e, bu buğutlu da olsa bunlara izin verilir. Ama burada da dikkat edilmesi bir durum var. Ee, bazı bebekler vardır ki birebir bir aynı, aynı şekilde yapılmış. Hatta müstehcen bir konumda hmm. e, tabiri caizse yani erkeği cezbedecek bir konumda yapılmış. E, bu şekilde bir bebek e, doğru bir bebek değildir. Doğru bir alım da değildir. E, çocuğun tabi ki analık duygularının oluşması için veya kız özellikle kız çocukları evet. bunda oynayacaktır. Ondaki o merhamet, o şefkatin oluşması için, e, talim görebilmesi için oynamasına müsaade edilir. Evet. Ama oynayacağı oyuncağın e, civarı bir haramla seviyet vermemesi gerekir. Evet. Bir de oyuncak, oyuncaktır diye masum değildir. Oyuncak çocuğun elinde olduğu için masumdur. Hmm. Siz oyuncakçıdan oyuncağı alıp da çocuğun eline vermeyip de vitrine koyarsanız bu yine masum olmaktan çıkacaktır. Hmm. Bu da önemlidir. O yani bir şey put şeklinde koymuş Yani Öyle olmayacak. Da. O çocuğun elinde olacak. Çocuk onu gerekse yere atacak, üzerine evet. basacak, üzerine kalemle çizecek. Veya ona elbise giydirecek bir şeyler yapacak. Evet. Bu şekilde çocuğun elindeki oyuncağı bir şey denmez. Yeter ki e, çok girebilir. Namazlarımız da bir etkilemiyor değil mi hocam? Yanımızda bulunması, oyuncak. Yine falan, imkan nispetinde ondan olmaması. kaçınmaya ta e, bakalım. Yani evet. önümüzde bu şekilde olmasın. Hı -hı. Ama namaz kılarken de çocuk orada saçını tutarak çekerek getiriyor da ondan dolayı da çocuğu azarlamak değil. Ama imkan nispetinde bulunduğumuz ortamda olmasın, e, olmamasına fayda. gayret, ed gayret evet. edelim. Bir başka sorumuz önemli sorulardan bir tanesi. İslam'da rejim var mıdır? Nur Suresi 2. Ayet-i Kerime'de zina edenin cezası belirtilmiş. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Bu soruya cevap vermeden önce e, şu konuya temas etmek isteriz. Fıkıhla iştigal eden kişiler genel hatlarıyla iki kısma ayrıdır. Hı -hı. Genel hatlarıyla diyorum çünkü arada tabakatül fukadiye tabir ettiğimiz e, tabakalar vardır. Merhaleler vardır. Hı -hı. Ama genel hat olarak baktığımız zaman ya fakihun bin nefistir veya fakihun bile ibaredir. Evet. Diğer bir ifadeyle ya müştehittir veya mukallittir. Evet. Müştehit olan kimse direkt meseleyi ayet, hadis-i şerif ve sahabeden gelen eserlere bakarak onun fıkhı sonucuna e, giderler. Evet. E, Ebu Hanifeler gibi, i̇mam Şafiler gibi, i̇mam Malikler gibi, i̇mam Muhammedler, Ebu Yusuflar gibi e, müştehit imamlar. Eee eğer kişi müştehit değil ise, mukallit ise ki ana hatlarıyla dediğimiz, bu da e, bizatihi bunların, yani müştehit imamların ibarelerini kitaplarından nakleden, fukahanın ibarelerini nakleden kişiler, ki bunu bile yapmaktan aciz konumdayız şu an için. E, bu kişiler ise e, fıkhını direktmen ayet ve hadisten alabilecek donanıma sahip değildir. E, veya sahabe kavillerinden Alabilecek bir donanıma sahip değildir. Belki nereden alacaktır fıkı fukan'ın ibarelerinden, hmm. fuka'nın kitaplarından alacaktır. Çünkü hadis-i serifleri talih edebilecek liyakata, bilgiye, donanıma sahip değil. Bir hadis-i serifte Efendimiz şöyle demiş, farklı hadis-i serifte belki hmm. ona tam zıt manada bir şey söylenmiş. Görüntü itibarla bir tezat var. Burada ne yapması gerekir? Veyahut da rical ilmi diye tabir ettiğimiz hadis-i şerif sahihtir, zayıftır tabirleri kullanılıyor, bu neye göre sahih, neye göre zayıftır? Hı hı. Veya bundan rivayet eden kişilerin konumları nedir? Bunlar ciddi manada bilgi isteyen, evet. ciddi manada donanım isteyen meseledir. Bakın birileri kalkıp ben işte mezhep tanımam, ben direkt ben ayetten ve hadisten hüküm çıkartırım, hı hı. işte şu hadis zayıftır derler. Peki ona sorarsın bu hadisin zayıf veya sahih olduğunu nereden biliyorsun? İşte hadis-i kaynaklarından, usulü hadis kitaplarından biliyorum. E peki o kitapların musanifleri, İbni Hacer gibileri onlar bir mezhebi taklit eden kişiler. Evet. Yani müştehit olduklarını iddia etmeyen kişiler. Onlar mukallitken onların verdiği bilgiler doğrultusunda sen onların taklit ettiği imamın hangi minvalde geçebilirsin ki? Evet. Yani o, sana, yani o sana diyecek ki bu sahiptir sen ona bineyen sahiptir diyerek onun üzerine bir hüküm bineceksin evet. Oysa o hadis herif üzerine hüküm bina etmemiş o müştehit olan imamını taklit etmiş. Evet. Sen ise orada müştehit olmayan birini taklid ediyorsun. Evet. Aslında bu söylem hani eylem ile söylem arasında ciddi manlı zıtlık olan. Evet. Ana hani nasıl periz, nasıl lahana turşusu misali. Bir önder kabul etmiyorlar hocam. Yani bir imam kabul etmiyorlar. Diyorlar, başkalarına imamlık yapmaya çalışıyorlar. Bir önder kabul etmiyorlar diyorlar. Söylemleri evet. bu. Oysa diğer taraftan baktığın zaman okuduğu kitapları önder kabul Hı -hı. ediyorlar. Ve okuduğu kitapların musallifleri, yazarlarının bırakın müştehit olması, alim midir değil midir tartışması varken. Evet. Yani sen beynen milel, bütün insanlar katında. Ta o dönemden bu, zana, bu zamana kadar inkar edilmeyen imamları bırakacaksın. Ne olduğu belli olmayan kişileri kendine imam tayin edeceksin ve diyeceksin ki ben mezhebe karşıyım diyeceksin. Oysa sen başka bir mezhebe ortaya çıkartıyorsun. Evet. Bu çok yanlış bir sistemdir. Bunu şundan dolayı söyledik. Şimdi ayet-i kerimede şu şekilde ki bahse konu olan ayet-i kerimede اَذَّانِيَتُ وَاَذَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاهِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَجَّلْدَ zina yapan erkek ve zina yapan kadına her birlerine yüz değnek vurun. Ayet-i kerime bu şekilde. Şimdi bu ayet-i kerimeden biz fıkı hüküm çıkarmıyoruz. Çıkartan müştehitlerin ibarelerine bakıyoruz. Evet. Onlara baktığımız zaman şunu görüyoruz ki zina konusunda zina yapan taraflar eğer muhsan değil ise ne demek muhsan değil ise sahip bir evlilik görmüş değillerse sahip bir evlilikte cinsellik yapmamışlarsa böyle bir kimselere e, bu manada, bunların birbirleriyle zina yapmasında ceza olarak ayet-i kerimde ifade edilen yüz değnek. Evet. Ancak bunlar muhsan ise yani sahip bir evlilik görmüş kişiler ise bunlara değnek cezası değil, rejim cezası yani ölüm cezasının olacağı ki bu konuda icma da vardır. Evet. Yani fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman icmanın da olduğunu görmekteyiz. Uygulama da vardır herkese evet. Bundan dolayı İslam'da bu vardır. Bu ayet-i kerimeyi nasıl algılayacağız? Bu ayet-i kerime dediğimiz gibi müstehit imamlarımızın bize vermiş olduğu beyanı üzerine e, muhsan olmayan kişiler için, yani evlilik geçirmeyen kişiler içindir. Evet evlilikçe geçiren kişiler hakkındaki hükümde yine Efendimiz'den gelen ve sahabeden gelen eserlerle, müştehit imamlarımızın da ifadeleriyle bu konudaki ittifak ve icma doğrultusunda rejim olduğunu da bilmekteyiz. Evet hocam. Bir başka sorumuz. E, hocam, taşeron güvenlik firmasında güvenlik olarak çalışmaktayız. Fakat taşeron firma, hizmet verdiği firmadan aldığı ücreti repo veya faize yatırıyor ve bu yatırdığı parayla çalıştığı güvenliklere para veriyor. Bu kazandığımız para, bizim aldığımız para helal midir diye sormuş. Şimdi e, sual soran kardeşimiz e, taşıran firmasının işçisi. Evet. E, dolayısıyla işveren ile işçi münasebeti bununla kendi arasındaki münasebettir. Hı -hı. O taşıran firmaya işveren firma değil. Evet. Bunu e, önce ayırmamız Hı -hı. gerekir. Peki bu kişi orada yapmış olduğu işe mukabil bir ücret alacaktır. Hı -hı. Bu ücret ona helal olan bir ücrettir. Aynen. Ve işveren de buna ücreti veriyor. Ancak vermiş olduğu ücret bu kişi de e, kime iş yapıyorsa ondan aldığından Hı -hı. vermiyor da onu faize Faiz yatırıyor. Faizden verdiğini söylüyor. Hı -hı. E, bu tabii, bu şey, Bunu şu şekilde düşünme imkanı vardır. Ben bir iş yaptım işe mukabil işverenimin helal kazancı da var haram kazancı Hı -hı. da var ben helal kazancına niyetle ücretimi alıyorum evet. şeklinde düşünerek ücretini alabilir. Hı -hı. Bu ona helal olur. Ama tabi e, işverenin bu şekilde bir yanlış işlemi bulunmasından dolayı da bu kişinin imkanı varsa bunu da düzeltmesi gerekir. Çünkü Hı -hı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor men ra'a münküm munkeren fel bi yedihî yani biriniz münkeri gördüğü zaman, yanlışı gördüğü zaman, çirkini gördüğü zaman haram olan bir şey gördüğü zaman eliyle onu düzelsin. fe'inlem yaslatı fe bilisanihi eğer buna güç yetiremiyorsa lisanıyla fe'inlem yaslatı fe kalbihi lisanıyla da düzeltmeye güç yetiremiyorsa kalbiyle en azından ona buzesin. O yüzden yani madem ki helaldir o zaman ben karışmayayım değil. İmkan nispetince işverenin bu şekilde yanlışı varsa onu düzeltme konusunda ne gerekiyorsa onu yapsın. Ama bu kazancı haramdır şeklinde de değerlendirilmez bu kişi açısından. Evet. Çünkü yapmış olduğu işe mukabil işvereninden ücret alıyor. İşverenin helal kazancı da var. Çünkü iş, o da kendi işçi, işvereninden aldığı ücreti var. Bu helaldir. Evet. Ama bunun yanı sıra oradan faizli iştigal yaptığından dolayı da haram da kazancı vardır. Bu kişi helaline niyetle alacağını o kişiden alır Veya asla. en güzeli hiç faize bulaşmayan bir firmada eğer çalışabiliyorsa... Tabii o e, çok, çok güzeldir güzel onu söylemek ama dedik ki yani ekran başında konuşmak, evet, konuşmak veya rahle başında olmuyor. konuşmak rahattır. Hı hı. Ama e, işsizliğin has olmuş Kesinlikle. olduğu bir dönemde sen oradan çık hemen git kendine başka bir iş hı. ara demek de e, çok basit değil. bankada değildir. çalışan kardeşlerimiz için de onu söylüyoruz. Daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Araştırma yapılması lazım. Bulduğu takdirde bir an önce Aynen, orayı hocam. terk etmesi lazım. Evet. Bir diğer e, sorumuz... Devletin verdiği öğrenim kredisiyle ilgili hocam bu krediyi almak caiz midir? Yanılmıyorsam beyaz eşya endeksi olduğu için faiz olmaz dediler. Ben de aldım tam içime sinmiyor. Eğer faizse ne yapmam gerekir diye sormuşlar. Bildiğim kadarıyla devletin vermiş olduğu bu kredi iki şekilde oluyor. Bir geri ödemek sizin Hı -hı. hibe yoluyla oluyor evet. ki bunda yalan beyan yoksa yani sizde aranan nitelikler olduğu halde size o bedel verilmişse bunu alabilirsiniz. Evet. Bir de geri ödemeli oluyor. Geri ödemede faiz tabiri kullanılmıyor ama bu bahse konu olan işte beyaz eşyaya endeks veyahut da başka şeylere endeks şeklinde oluyorsa bunun doğru olmadığını çünkü 10 lira verdiyse belki onu 11 lira olarak 12 lira evet, olarak tamamdır. geri ödeneceğinden dolayı bunun faiz olacağını idik de daha önceden evet. de. O yüzden bundan kaçınılsın. Kesinlikle. Peki almışsa hocam şu an ne yapması lazım? Eğer şu anda derhal onu ödeyip de o miktarı ödeyeceği rakam az olacaksa onu hmm. ödesin. Yani zararın neresinden dönerse, dön, dönerse kardır. E, kuralınca e, söz gelimi belli bir zamanda öderse işte 2 lira faiz ödeyecek ama şu anda öderse 1 lira ödeyecekse şu anda ödesin 1 lira ödesin. Evet. Bir an önce ondan kurtulsun. Tamam inşallah hocam. Bir başka sorumuz. Kadınların temizlik müddeti içinde gelen Beyaz akıntısı abdesti bozar mı ve de bunun için pamuk kullanmalı mıyız? Bu akıntının temiz olduğunu tıpkı burun akıntısı gibi abdesti bozmadığına dair fetvalar e, söyleniyor. E, bunun doğruluğu nedir, hükmü nedir diye sormuşlar. Kadınların e, normal durumda yani adet olmaması, Hı -hı. bir de lohusa olmaması, bir de özürlü olmaması durumunda Hı -hı. E, tenasül uzvunda var olan o bir akıntı değil de bir sıvılık, bir yaşlılık. Evet. bunun necis olup olmaması, abdesti bozup bozmaması konusunda fukaha tartışmıştır. Ancak bu tartışmaya baktığımız zaman işte bunun geldiği yerle alakalı ki buna vajine salgısı da deniyor günümüz tabiriyle geldiği yerle alakalı olduğunu görmekteyiz. Ki bu konuda ikiye ayırıyorlar işte ferci dahilden gelmesi, ferci hariçten gelmesi eğer hariçse ittifakla temizdir ama dahilse Ebu Hanife'ye göre temiz ama diğer 3 2 imama göre ise e, temiz olmadı. Ancak e, Muhammed bin İbn İbn Abidin eee bu konuyu 3 yerde ele alıyor. Ve e, taharet babında matlapad altında aldığı bölge konumda ise başlıkta ise bu konuyu uzunca yer alarak diyor ki burada sahih olan görüşe göre bu koltuk altı teri gibi az salyası gibi yani vücudun tabi olarak üretmiş olduğu bir e, salgıdır. Necis değildir, tabidir çünkü ve dolayısıyla abdesti de bozmaz. Ee, bununla alakalı yaptığımız e, araştırmalarda da e, bir tabiple, doktorla bu konuda e, alanında uzman bir doktor efendi istişare yaptık. Hatta ondan buna dair araştırma yapmasını da talep etmiştik. O da eşi kadın doktoru olması ise bile bir araştırma yapmıştı. Onunla bir görüşmemiz olmuştu, bir mülakatımız evet. oldu. Onun verdiği ifadelere baktığımız zaman, işte diyor ki, bu e, vejna salgısı deniyor buna. Bu tamamıyla o bölgede oluşan bir salgıdır. Yani içeriden gelen bir salgı değildir. Hmm. Ter bezeleri şeklinde orada oluşur ve bu tabi bir durumdur. Evet. Yani kadının o bölgesinin daimi olarak nemli kalmasının gerekli olması. Çünkü kadın hayızdan kesildiği zaman, yani yaşlandığı zaman bu salgı da bitiyor. Bunun sebebi de zaten artık doğurganlık özelliğini de kaybediyor. Dolayısıyla hatta e, kadınlarda eğer böyle bir durum yok ise yani o salgı evet. vermiyorsa, orası nemli kalmıyorsa ona bir takım tedavi Fasalık. uygulanacağı, evet. oraya işte belli işte ilaçların sürüleceğinden bahsediyor. Bu da gösteriyor ki İbn-i Abidin'in bu konudaki teşhisinin günümüz tıbbında da doğrulandı. Evet. Yani bu tamamıyla tabi bir olaydır. E, koltuk altındaki ter gibidir, içeriden gelen bir şey değildir bu manada bakıldığı zaman tabi şu dikkat edilmesi gerekir, özür olmaksızın, hmm. hayız ve nifas olmaksızın, evet. mutat haldeki durumdan bahsediyoruz. Evet. Böyle bir durumda bu abdesti bozmaz e, ve bu e, bulaşmış olduğu yerde pis yapmaz, hmm. necis yapmaz. Hatta deniyor ki onu engellemek tıbben sağlıksız olabiliyor, zararlı da olabiliyor. Ee, ama tabii ki bu konuda klasik kaynaklarımızda var olan ihtilaftan kaçabilme adına e, ve kişinin de kalbinde de şüphe var ise tıbben de bir zararı yoksa e, pamuk kullanması güzeldir. Bunda bir mahsur yok. Ama illaki kullanılması gereklidir denilmez. Evet. Yani pamuk kullanmazsa o kişinin abdesti olmaz denmez. E, bir Fetava kitabında okumuştum. Masır bir hoca efendinin kitabı sonunda buna dair diyor ki... E, ne acayiptir ki diyor eğer pamuk kullanmayı biz mecbur tutacak olsak bir kadın kendisinden emredilen abdestini harici bir şey kullanmadan tutamayacak. Böyle bir şey İslam'da olmaz. Evet. Diyor. Yani bu abdeste mükellef olacak bu kadın Hı -hı. ve bu abdestini ise kendi bedenin haricinde başka bir şeye muhtaç olarak kullu tutması Hı -hı. gerekir. Böyle bir şey teklif malâyuh taktır. Evet. Yani kişinin takatının olmayacağı bir şey teklif etmektir. Hı -hı. Doğru bir işlem değildir şeklinde. Evet. Dolayısıyla sıp buradan bile yola çıkarak bunun abdesti bozmayacağını söyleyebiliriz deniyor. Hı -hı. Ama dediğimiz gibi klasik kaynaklarımızda buna dair ihtilaftan bahsediliyor. Şafi'de, Şafi de Şafii meseminde de Envar'da bu konu e, ele alınmış. Orada da bu konuyu üçe ayırıyor. İşte dışarıdan gelen, e, içeriden gelen, e, bir de rahimden gelen, e, dışarıdakinin temiz olduğu, ortadan gelenin sahih görüşe göre temiz olduğu, ancak içeriden gelen ise e, pis olduğu, ancak envar sahibi diyor ki nereden geldiği bilmiyorsa o da temiz oldu. Evet. Ki zaten bu nereden geldiği bilemeyecektir bu kadın. Ki günümüz tıp bunu zaten söylüyor. Vajina duvarından kendi salgısıyla verilen bir bir salgıdır, bir nemdir. Bunun zararının olmayacağını da bu manada söylemiş oluyorum. Yani bu konuda iç rahat olabilir evet. bayan kardeşlerimizin. Bu soruyla birlikte hocam programımızın sonuna geldik. Dua bekleyen, hasta olan kardeşlerimiz var. Onlar için dua babında neler söylemek ister? Dua bekleyen kardeşlerimiz var. Bahusus her kardeşimizin kalbinde kendine has olan bir istekleri evet, istekler olabiliyor. Var. Sıkıntıları olanlar var. Bazıları bunlar sıkıntılarını dillendiriyor. Bazıları ise dillendiremiyor. Ancak bunlar hepsi Rabbimizin katında malumdur. Rabbim bu sıkıntıları bertaraf eylesin. Anladım. Cümle kardeşlerimizin hayır isteklerinizi ihsan eylesin diyelim. Anladım. Bizlere birlik, beraberlik versin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Bu bağlamda ölmüşlerimizi de sık hatırlamamız gerekir. Evet. Onları hayırla yad etmemiz gerekir. İbni Kayyım Erruhatlı eserinde e, naklediyor. E, Hadis-i şerif olarak yani anladım. eser olarak naklediyor daha doğrusu. Kötü e, Kişi kabre gittiği zaman, kabirdeki kişi ona der ki siz öyle bir topluluksunuz ki canlılar olarak bilmiyorsunuz ama amel ediyorsunuz. Ya ameliniz fayda ediyor. Bizler ise öyle bir topluluğuz ki ölüler olarak biliyoruz, hakikati gördük ama Aha. maalesef amel edemiyoruz. O yüzden biz şu anda amel safhasında olduğumuz için onlara da fayda sağlayabilme adına dua etmemiz, onları hayırla yad etmemiz, ee, imkan nispetince ziyaret etmemiz, arkalarından Kur'an-ı Kerim okumamız, hayır hasenatla bulunmamız da gerekir. O yüzden Rabbim ölenleştiklerimize de rahmet eylesin. Tamam. makamların âli eylesin. Tamam. Bizler de o haliyle hallendiğimiz zaman arkamızda hayır ile edecek talebeler ve nesiller bırakabilme de Rabbim Allah. nasip etsin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Yine önümüzdeki programlarda sizlerden gelen sorularımızı yine yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Sizler de sorularınızı imaletlerigültv.com ter adresinden ve yine laligültv.com ter adresinden geçmiş olan programlarımızı tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.